Dünyayı Okumak programından Açık Radyo'nun bütün arkadaşlarına, dinleyicilerine merhaba ben Aytaç Timur. Ben Akif Pamuk. Dünyayı Okumak programı biliyorsunuz bir darbeyle 19'a alındı, 19.30'dan. Ve biz böylece bir e, aydınlıkta program yapmaya başladık. <gülüyor> <gülüyor> Akif alışabildin mi aydınlıkta program? Henüz programı? değil. Alışamadım. Alışamadım. Yaz bitene kadar aydınlıkta program yapacağız. Karanlıkların adamısın sen çünkü. öyle kapatarak çıkıyorduk. Evet evet. Bu arada e, radyoda yine bizi hoş sürprizler bekliyordu. Doğa Koruma Merkezi'nin çıkardığı Türkiye'nin Kelebekleri Arazi Rehberi kitabı gelmiş. E, yolu açık olsun diliyoruz. Metis, e, John Harry'den Kaybolan Bağlar kitabını göndermiş. Depresyonun gerçek nedenleri ve beklenmedik çözümler. Bence çok güzel de bir kapağı var. Benim çok sevdiğim John Berger. Hiç okudun mu? Evet. Harika. Manzaralar kitabı yine Metis'ten çıkmış. Önünde de harika bir manzara kapağı var. Zaten Metis bence kapak konusunda bir usta. Bu tam senin kitabın. Transfer olmuş bu arada. Transfer. Cemal Kafadar. <gülüyor> evet. Tebrik edelim Metis'i transferi gerçekleştirdiği için. İki Cihan Aresi'nde Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Hakikaten farklı bakar. Belki Cemal Kafadar'ı da çağırabiliriz bugün. Bence mutlaka çağıralım. Evet, Metis'ten gelen son kitabımız bir roman Stefan Temarsan'ın Sardalya'nın Sardalyan gizemi Sardalya bir balık evet, evet bakalım okuyacağız onu da Bu arada 18 yayınları Bizim programımızın böyle Başından beri şey Irmak Zilel'in kitabını Çıkartmış ben kalemini çok severim Bozuk saat diye e Genç dinleyicilerimize 18-30 yaş arasına 35 mi desek 40'a doğru çıkabilir 40 Yaşlandıkça genç <gülüyor> çıkıyor Evet Şimdi e, geçen sene de konuklarımızı almıştık. Alternatif Eğitim Sempozyumu düzenleniyor. Mayıs ayında Kadıköy'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde. Bu sene kaçıncısı yapılacak? Aktiv? İkincisi. İkincisi ve bu ikinci sempozyumu organize eden ekipten üç arkadaşımız burada. Yağmur Karahan bizimle birlikte. Özlem hoş geldiniz. Arkun bizimle birlikte. Ömer Özkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hepiniz hoş geldiniz. Böyle sempozyumları eğitim üzerine organize etmek zor olsa gerek... Ee, zor mu gerçekten? Yani zor ama keyifli aynı zamanda. Çünkü alternatif eğitim bulunca tabii işin organizasyonu da alternatif yapılıyor. Hep beraber işte dayanışmayla, gönüllülük üzerine her şeyi konsensüsle yapmaya gayret ediyoruz. Tabii bu işi daha farklı bir yöntem, geldiğimiz yöntemlerden farklı bir mecraya çekiyor. Alışmadığımız ya da az alıştığımız diyeyim. Ama keyifli yani sonuçta daha keyifli daha öğret daha keyifli toplantılar oluyor, daha severek yapıyoruz, daha e, heyecanlı oluyoruz toplantılarda. En çarpıcı programda ne var sizce? En çarpıcı bu kaçmaz. Herkese gelecek bu soru. <gülüyor> yani benim için Rishivalay e, okullarının gelmesi, kırsalda eğitim işte o Kurşinamurtu okullarının gelmesi çok heyecan verici. Yani aynı zamanda işte Alexander'ın demokratik okulların buradaki ciddi temsili var bu yıl. Geçen sene o kadar yoktu. Bu, bu yıl ciddi bir demokratik okul bilgilendirmesi olacak. O açıdan da önemli oradaki deneyimler. Hem bu Krishnamurti kırsaldaki okul deneyimi hem de bu demokratik okul deneyimleri Türkiye'deki bir sürü girişime ilham olacak diye düşünüyoruz. Yani bu sempozyumdan sonra illaki yeni alternatif okul girişimleri göreceğimizi e, görmeyi bekliyorum ben açıkçası. Harika. Özlem Hanım sizin için programdaki en çarpıcı yan neresi? Yani e, Ömer Hoca'ya burada katılıyorum ben. E, özellikle yurt dışından gelen katılımcıların perspektifini dinleyecek olmak çok heyecan vereceğim. Ama programın geneline bakarsak programın genelinde bir e, kritik bir yaklaşım görüyoruz. Hani var olan alternatif akımları ne kadar uygulayabiliyoruz, pratikte nasıl sorunlarla karşılaşıyoruz gibi soruları tartışabileceğimiz bir mecra olacak. Bunun dışında da hem Rişivali'den hem de Self-Directed Education Alliance'dan gelecek olan konuklarımız farklı Türkiye'de uygulanmayan bir perspektifle. Geliyorlar. Özellikle hem demokratik oku hem de okulsuzluk e, perspektifinde e, aslında eğitim karşıtı bir yaklaşımı da değerlendirme fırsatımız olacak. Yani programın e, cumartesi'den başlayarak cumartesi ilk panelimiz e, yabancı konuklarımıza yabancı konuklarımıza yer verdiğimiz e, panel. Ama program cumartesi'den başlayarak pazar e, geldiği noktaya kadar bu tartışma süreciyle e, işleyecek. Zaten son panelde buna özel planlandı. O bir panel forum şeklinde bu tartışmaların hani iki günlük tartışmaların sonucu olarak e, nasıl bir e, network kurabiliriz, nasıl bir karşılaşma ve nasıl bir ağ çıkabilir burada. Bunu görmek açısından da son panelin de oldukça vurucu olacağını düşünüyorum tartışmalara yer vermek açısından. Yağmur Hanım sizin düşünceniz nedir? Yani dediklerine ek olarak aynı zamanda Türkiye'de alternatif eğitim örneklerini de e, konuşma fırsatı yakalayacağız. Dolayısıyla Türkiye'de Türkiye'deki yansımalarını görmek de önemli olacak diye düşünüyorum. Pratikte ne gibi sorunlar karşılaşılıyor? Bunları da konuşacağımız bir oturum gerçekleşecek. Sadece paneller yok herhalde. Burada atölyeler de var. En favori atölyeniz hangisidir Yağmur Hanım? Benimki e, Reggio Emilia yaklaşımında pedagojik dinleme Suzan e, katılacak. Onu merakla bekliyorum. Özlem anne. Ee, benim Alexander Hostu merakla bekliyorum ben de. Aynı şekilde okusuzluk üzerine yapacağı bir workshop olacak bir buçuk saatlik e, eğitim tartışmalarına başka bir perspektiften bakabiliriz yani. Şimdi burada e, Ömer Bey, e, uy bu atölyelerin e, temel esprisi ne? Şimdi geçen sene biz ilk sempozyumu düzenlediğimizde şöyle bir geri bildirim aldık. Ciddi de bir geri bildirim. Hocam biz bunları zaten eğitim fakültelerinde ya da bir şekilde duyuyoruz. Hani bu konular üzerine işte Montessori, Waldorf, alternatif ve demokratik okullar. Teoride bizim sıkıntımız yok. Hani biliyoruz ama bunlar nasıl uygulanıyor? Gerçekten hani sahada bunu yapan öğretmenleri bize lütfen getirin. Ki biz bunları daha pratik, yani biraz vardı geçen sene olabildiği kadar... Ama geçen sene atölyelere bir cumartesi daha yoğundu ve 10 atölye vardı. Bu, bu sene 32 atölye planladık. E, tabii böyle bu geri bildirimi biz direkt eyleme döktük. Çünkü gerçekten de haklılar. Yani teori kısmı, güzel, hoş paneller önemli. Ama asıl uygulayıcı olan Anadolu'dan gelen ya da İstanbul'dan gelen öğretmenler sahada bunu nasıl yapıyor öğretmen? İşte Amerika'da, Hindistan'da, Almanya'da, İsveç'te nasıl yapmış biz bunu ...görmek istiyoruz ve hani bir meslektaşla bu işi paylaşmamız çok daha verimli olur. Yani gör, o açıdan atölyelere bu sene çok önem verdik ve ciddi bir atölye yükü aldık aslında. Yağmur e, hocamla birlikte uzun çalışmalar oldu. E, tabii başta bu kadar e, atölyenin olması güzel ama gerçekten de ciddi bir orada... E, ...hem atölye liderleri açısından bir operasyonel yük var... ...hem de bizim işte koordinasyon açısından ama hani baş ettik gibi gözüküyor ve sonuçlarını dört gözle bekliyoruz çünkü 32 atölye ciddi bir rakam. Başvurular nasıldı? Yani 15 kişilik atölyeye 150-200 başvuru geldi. Seçim süreçleri de işte atölye liderler açısından çok zorlandı. Onlar da hocam 200 başvuru olmuş tüm Türkiye'den nasıl eleyeceğiz falan... İşte orada bazı kriterler tavsiye ettik biz de. İşte uzaktan geliyorlar ne bileyim Antep'ten, Diyarbakır'dan gelen hocalar var. Belki oraya biraz pozitif ayrımcılık olabilir. İşte milli eğitimde çalışanlara belki falan. Ama tabii her atölyedir. kendi atölyesine göre bir seçim yaptı. Ama ciddi beklediğimizin yani gerçekten çok ötesindeki 3 kat artmasına rağmen atölye her atölyeye 10 kat, hani kapasitenin 10 katı, 15 katı talep geldi. Şimdi bu Cumartesi Pazar Alternatif Eğitim Sempozyumun ikincisini Kadıköy'de Barış Mança Kültür Merkezinde düzenleyeceksiniz. Herkes gelebilir mi buraya? Evet herkese açık ve ücretsiz. Yani biz gönüllü olduğumuz için yani belli ufak tefek destek aldık bu konuda. Çay kahve de mi bedava? Çay, her şey bedava. <gülüyor> Güzel. <değil mi? gülüyor> Herkes hmm. gelebilir. Bir kayıt evet. yaptırmak gerekiyor mu? Yoksa elini kolunu sallayarak gelebilir e, atölyelerde mi? Atölyelerde kayıt gerekiyor. Ön kayıtla çünkü gerçekten hani atölyelerin verimli geçmesi çok önemli. 15 ile 20 kişi arası en fazla 24 kişilik atölyeler. İşte sanat atölyeleri daha az 15-16. E, i̇şte öğretmen atölyeleri, sınıf atölyeleri 20-25 kişilik atölyeler. E, tabii bu... E, bu önce önceden başvurma paneller için kayıt e, almadık. Sadece hani ön Hı, kayıt Eş zamanlı yani atölyeler oluyor, paneller oluyor. İngilizce evet. bilmeyenler nasıl takip takip edecek bu Hindistanlıyı şunu bunu? İşte orada gönüllü tercümanlarımız var yine. Kardeşlik e, çeviri yapılıyor. Kardeşlik çeviri yapacağız e, atölyeler için. E, panellerde de yine e, çeviri olacak. Harika. Şimdi programımız yavaş yavaş ilerliyor. Ben e, programın ortasında sizler için bir İsmail Ölce şarkı seçtim. Daha doğrusu ben seçmedim. Çok yakın arkadaşım Hatice seçti. Hatice Sürmen ona selamlarımı gönderiyorum. Isabel Pantoya'dan Seme enamora" dinleyelim mi? Evet. Çok güzel. Altyazı Se He ha hecho tardar Entre risas y llantos La vida se ha ido Yo soñando con él Deshojando las noches Tú viviendo con alguien Que nunca has querido Se ihtiyarım da Tarz. El La İzabel Pantoya'dan dinledik. Umarım sevmişsinizdir bu İspanyolca parçayı. Şimdi alternatif eğitim sempozyumu bu hafta sonu yapılacak. Ee, belki şeyden devam edebiliriz. Ee, bir alternatif eğitime ihtiyaç var mı? Ee, Özlem Hanım sizden başlasak. Ee, ben yaralı olduğum yerden geldim. <gülüyor> Soru. Ee, Zor sormadım <gülüyor> Yok yok. Tam da aslında hani konuşmamız gereken bir e, bağlam olduğunu düşünüyorum. Alternatif eğitim demek aslında bazen şey e, ifadede zayıf kalabiliyor. Yani var olan bir ana akımın karşısına bir alternatif koymamız gerekiyor. Yani bu bir alternatifmiş gibi sadece anlaşılıyor ama... ...aslında bütün bu e, işte Reggio'da, Montessori'de de, Waldorf'da da... Hani ...bu akımların, ekollerin ortaya çıktığı e, bağlama baktığımızda... ...bir başka ihtiyaç var orada. Toplumsal bir dönüşüm ihtiyacı var. Ve e, birçok yani şu anda aslında sacaya dediğimiz ekollerin de yani ilk ortaya çıktığı noktada daha farklı kaygılarla ve daha farklı pratiklerle işlediğini görüyoruz. İşte Montessori okullarında dezavantajlı çocukların özellikle yer alması, farklı kesimden çocukların etkileşim içinde olmasının farklı kazanımları olduğu gibi. Bunları tabii şu anda çok gözlemleyemiyor olmak biraz üzücü. Yani bu noktada bu tartışmaları sürdürmek ve derinleştirmek önemli diye düşünüyorum. Alternatif eğitim ihtiyacı bence bir başka bir pedagogik anlayış ihtiyacıyla paralel. Bu pedagogik anlayışla aslında toplumda e, huzursuz olduğunuz ya da hoşumuza gitmeyen noktaların paralelinde bir ihtiyaç. Yani alternatif eğitim meselesinin hem ekoloji meseleleriyle, hem kadın meselesiyle, hem de e, kapitalizmle e, ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bu noktada önerdiğimiz yöntem. Kendi amacını da barındırıyor içinde. Daha e, hiyerarşik olmayan, daha yatay ilişkilenen bir toplum e, ihtiyacı. E, yine özgür bireylerin bir araya gelerek kendi hayalleri paralelinde dünyalarını yıkıp yeniden yaratma e, duygusuyla beslenen bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. O yüzden de alternatif eğitim sadece okul ve eğitimle ilgili bir mesele değil, daha bütünlüklü bir pedagojik e, yaklaşımla alakalı diye düşünüyorum. Bu noktada bu sempozyumun da bize e, kazandıracağı ya da getireceği şey bu network olacaktır. Bu noktada birbirimizin fikirlerini paylaşmak ve bu tartışmaları yürütmek e, yeni bir bakış açısı ve daha bütünlüklü bir yaklaşım geliştirmek açısından önemli olur diye düşünüyorum. Ömer Bey siz de demin kırsal okullardan bahsettiniz. Türkiye'de de esasında Koda diye değil mi köy okullarına evet. eğitim veren bir oluşumun içindesiniz. Biraz da oraya değinebilir misiniz? Bunun nedir önemi? Farklı yöntemler ney? ...bizdeki bu dört sınıfın aynı anda okutulması falan bunlar olumlu mu olumsuz mu? Yani şimdi e, kırsalda eğitim gerçeği var ve kırsallığın koşulları da e, işte Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri aslında bir sorun şu... E, ...orada az çocuk var e, ve öğretmenlere e, eğitime ulaşımı daha zor o çocukların ama... E, ...tabii ilkokul çağındaki çocukların da kendi evinden okula yürüyerek gitmesi ne istiyoruz biz her zaman... İşte hem anaokulunda okul öncesinde hem ilkokulda mümkünse ortaokulda hani lisede tamam peki olabilir ama ilkokulda en azından çocuklar yürüyerek gitsinler. Şimdi bunun bir de sosyolojik tarafı var. E, okul olması sadece tek başına bir eğitim değil orası aynı zamanda köyle birleşen bir alan. Bir tara diğer taraftan baktığınızda şehirle e, kırsalı köyü karşılaştırdığınız zaman e, köyün bir sürü avantajı var işte doğadasınız, doğa gözlemi yapabiliyorsunuz, kuş gözlemi yapıyorsunuz, orada işte tarım yapabiliyorsunuz, ekolojik anlatımlar çok daha kolay, yani evet Kadıköy'de de çok az var ama bir kırsalla karşılaştım, onun avantajlarını bir öğretmen fark eder ve bunu kullanabilirse, kırdaki yani kırsalda ya da kısaca köy dersek, köy okulları dediğimizde koda bağlamında, köy okulları da, köy okulları değişim ağında öğretmeni destekleyerek, bakın siz bir yere gidiyorsunuz, bu köy, bu köyde oyunlar, daha çok farklı oyunlar oynayabilirsiniz. Toprakla, doğayla birlikte olabilirsiniz. işte Karadeniz'den Harran'a çok farklı coğrafya var, bitki örtüsü var. Bunu materyalleştirebilirsiniz ve eğitimde çocukların içselleşmesini çok daha kolaylaştırabilirsiniz. Hatta o birleştirmiş sınıflar, abi kardeş ilişkilerinin çok daha kolay e, sürdürülebildiği için orada birbirini öğretmeyle çok daha hızlı öğreniyor. Aslında demokratik okullarda kendi kendine öğrenme bu bir dezavantajmış gibi görünen şey çok büyük avantaja dönüşüyor ve hani baktığınızda işte yani bugün Ziya Selçuk köy okulunda büyüdüm ben diyor. Birleşmiş sınıflarda büyümüşüm. Oradan gelen insanlar hem özgür oluyorlar, özgür olmak yetmiyor, sorumlu da olabiliyorlar. Belki etkileşim de daha fazla değil mi orada? Tabii çok daha fazla. Hani oku, orada mesela anne baba problemi yok. Çünkü hemen öğretmen anne babaya ulaşabiliyor. Evet dil problemleri olabilir. Eğitimle ilgili problemler olur ama öğretmen istedikten sonra içten gelen bir şeyle çok daha hızlı o bağı kurabiliyor şehre göre. Burada e, yurt dışından gelen e, konuğun e, yani Hindistan'a gelen bir konuk var. Onların deneyimiyle Türkiye'deki birleştirmiş sınıflar deneyim arasında bir benzerlik farklılık var. Yani biz çok benzerlik olduğunu ve Türkiye'de uygulanabileceğini düşünüyoruz. Çünkü Hindistan'ın hani sosyolojik yapısı, oradaki aile yapısıyla Türkiye'deki yapının çok benzer tarafları var. İşte Krishnamurti hareketi olarak başlamış. 60 yıllık bir okul deneyimleri var kırsalda. Ve iyi de gidiyor yani gayet güzel bir süreçten geçmişler uzun yıllar. O deneyimin de bizim hani paylaşmaları çok önemli. Ve biz de bunu milli eğitimi e, hem milli eğitimle hem de işte özel, özel demeyelim de işte girişimlerle paylaşarak burada bir geleceğe dair yeni bir kırsalda eğitim projesi yapmayı planlıyoruz. Düşünüyoruz yani bu deneyimlerden. Ve düşünmeye başladığında gerçek oluyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> burada... Erişimle ilgili sorunlar var. Yani Özlem Hanım siz özellikle kapitalizm ilişkisinden bahsettiniz. Hakikaten Türkiye'deki alternatif okullara erişimle ilgili ne düşünüyorsunuz Özlem Hanım? Yani aslında bu biraz üzücü bir tablo bence. Yani alternatif okulların çok azı kooperatif olarak işliyor. Kooperatif olarak işleyenlerin farklı problemleri açığa çıkıyor. Ee, burslu kontenjanlar var ama bunlar ne kadar yeterli? Bu sınıflarda ne kadar farklı kesimlerden çocuklar etkileşim içerisinde olabiliyor? Ya da buradaki veli anlayışı, hani buna açık mı? Ee, i̇şte otizmli ya da başka dezavantajlı gruplardan bir çocuğu orada görüyor olmak, o elitist bir anlayışa ters düşüyor mu? Hani... ...bunları biraz e, tartışmak gerekiyor... ...diye düşünüyorum. Türkiye'nin bu noktada... ...biraz daha hani bu tartışmaları... E, ...yürütmesi ve derinleştirmesi... ...gerektiğini düşünüyorum ben. Toplamda bu alternatif eğitim meselesi... E, ...Yamrı'nın... E, ...yani zenginleştirmenin ötesinde... ...başka işlevleri var mı? Yani... ...öğretmenlerin temel becerilerini yükseltebilir... ...evet bu atölyeler... E, ...farklı e, açılım alanlarına... ...sahip olabilir. E, sınıf dışını birazcık... ...öncüler mi... E, ne düşünüyorsunuz? Yani alternatif eğitim yaklaşımında zaten sınıf ortamını dönüştürmenin dışında sınıf dışına çıkma, işte doğada eğitim vesaire gibi bir perspektif de olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani öğrenmenin sadece sınıfta ya da okulda gerçekleşen bir durum olmadığı bakış açısı da sağlayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda okulsuzluğu da tartışacağımız paneller ve atölyelerde gerçekleşecek. Dolayısıyla aslında birçok farklı bakış açısını... Bir arada bulup e, kendimize bir yol çizebileceğimiz bir iki günlük sempozyum olacak. Tabii bu alternatif eğitim meselesi e, tartışılırken e, hangisine alternatif eğitim diyeceğiz, hangisine demeyeceğiz, hangi kurum alternatif, hangi kurum değil e, veya e, ana akım olan e, alternatif yaklaşımlar var. E, nasıl bir sizin e, kendi deneyiminizden e, Ömer Bey e, bir sol kağıdı var mı burada? Yani biraz bazı kriterler koyabiliriz ama o kadar da hani siyah beyaz değil bu alanlar. Gri ve her ülkedeki hani benim gördüğüm bir sürü ülkede çok farklı uygulamaları var. Hatta bir sürü işte kırsaldaki bir alternatif uygula eğitim uygulaması. İtalya'nın kırsalıyla işte Milano'da ya da Berlin'deki çok farklılık gösteriyor gerçekten. Şimdi kırsalın tabii avantajları var orada çünkü arsa, bina yapmak işte topraktan bir, bir araya gelip ve insanlar daha becerikli olduğu için köylüler bir araya gelip bir okul binasını hızlıca yapabiliyorlar ama şehirde bu ciddi rakamlar hani milyon dolarlar gibi rakamlara denk geliyor ve tabi bunun da yasal zemini olması gerekiyor işte kırsalda bunlardan daha hızlıca halledebiliyorlar oradaki networten yani işte bize göre oradaki işte muhtarı belediye başkanı daha yakın ve işte orada sosyal toplumlar daha güçlü olduğu için. Ee, o, ama yine de hani bu şehirle kırsal arasında ciddi fark var. Ee, kırsalda erişim daha kolay hani temel soruda. E, kırsalda çünkü maliyetler çok daha düşük. Belki bu yüzden de hani bu ekoköylerin kurulması, eğitimin de hani bunun paralelinde ilerlemesi. E, bu yüzden hani bir ekoköy kuruluyor bir taraftan da alternatif eğitimle birlikte devam ediyor bu. Tırnosal kağıdı. Turun sol kağıdı işte bunun tek, yani genel olarak bir tek şey bunun bir community, kolektif ve o dikey yapılanma olmadan yapılması turun sol kağıdı. Diğer her şey çok farklı oluyor. Yani dikey yapılandı, orası bir sahibi olduğunda ve ona o karar verdiğinde yani onu o bazda şey yapar, bir kolektif varsa, bir yedi kişi, on kişi işte bizim bu sempozyumda yaptığımız çalışma biçiminde e, o şekilde, yani bunu bir temel şey alabiliriz, turun sol kağıdı. Geçen seneki sempozyumun bütün konuşmaları derlenip e, Alternatif Eğitim Dergisi'nde yayınlanmıştı. Evet. E, bu da tabii gelemeyen pek çok insanı takip etmesini kolaylaştırdı. Bu sene böyle bir planınız var mı? Yani planlıyoruz evet mutlaka bu sene korkumuz şöyle korkum demeyeyim de hani 32 atölye olup paneller biz bu kapasiteyi 3 katına arttırdık da ciddi cilt olması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Okuyucular da herhalde nasıl takip edecek çünkü paralelde hem paneller yürüyor aynı anda 3 atölye yürüyor 2 gün boyunca hani. geçen Eğitimi de buçuk... böyle karmaşık yaparsanız yani yandı bu çocuklar. Yani <gülüyor> eğitim daha basit çocuklar için basit ama öğretmenler için karmaşıklaştırmaya devam edeceğiz sanırım. Evet. Ee, Alternatif Eğitim Sempozyumunun ikincisi. Bu cumartesi Pazar Kadıköy'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapılacak. Ee, kayıt olmak isteyen insanlar nereden kayıt olabilirler acaba? Eğitim e, alternatifeğitim.org e, web sitesi var. orada Oradan kayıt e, orada olabilirler. Var. Cumartesi kaçta başlıyor? Sabah e, 8.30'da başlayacağız. E, biz 8.30'da başlıyoruz. 9 gibi kon, işte e, konserle başlayacağız. Bir alternatif eğitimde okumuş üç çocuğumuz e, orada bir e, koro yapacaklar. Şenlikli olacak. Şenlikli yani bakalım. Çaylar sizden. Güzel. Arkasında Rüya'yı gördüm. Arkada Rüya var. Rüya dedi, kim? <gülüyor> Rüya kim tanıyor? Ya rüya'yı bizim Açık dinleyicileri tanıyor. Çok vaktimiz kalmadı çünkü. E, geldiğiniz için e, çok teşekkür ediyoruz. E, açık dergi içerisinde Dünya Okumak programına katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Açık Atya dinleyicileri, Yağmur Karan, Özlem Arkun ve Ömer Özkan'la birlikteydik. ikinci alternatif eğitim, Uluslararası alternatif eğitim sempozimini konuştuk. Katılmak Önümüzdeki... isteyenler evet. yani alternatiftim eğitim.org'dan kayıt olabilirler. Şenlikle bir hafta sonunu evet. diliyoruz alternatif eğitimi severlere. 15 severler. gün sonra tekrar dünya Okumak programında açık dergi içerisinde saat 19'da buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar. Ben Aytaç Timur. Ben Akif Babuk. İyi akşamlar.